Ayasofya'nın tarihçesi Yapının bulunduğu yerde eskiden bir pagan tapınağı olduğu rivayet edilir. Bunu belgeleyen herhangi bir kanıt hala bulunamamıştır. Ayasofya bugünkü durumundan önce iki temel yapı evresi geçirmiştir. Değişik görüşler mevcut olmakla beraber eski kaynaklar ilk Ayasofya'nın İmparator Konstantinus I'in oğlu Konstans tarafından inşa ettirildiğini belirtirler. 360 tarihinde hizmet açılan bu ilk kilise hakkında çok az bilgi vardır. Fakat ahşap çatılı ve yuvarlak afsitinin önüne dikdörtgen bir plana sahip olduğu sanılmaktadır. Bazilika tipinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu haliyle İstanbul'da hala harabesi görülebilen Saint-Studios Kilisesi'ne benzediği söylenebilir. Fakat eski kaynaklar doğusundaki yuvarlaklığı özellikle vurgularlar. Konstans'ın kiliseye birçok altın ve gümüş süsleme ve dini eşyalar armağan ettiği fakat bunların 381 konsili sırasında Ari'lerin tahribatına uğradığı kabul edilir.